Gezerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Temiz Hava Hakkı Platformu, depremle birlikte gelen ikincil afet riskinin özellikle sanayi bölgelerinde ek tehlike yarattığına dikkat çekti. Temiz Hava Hakkı Platformu, birincil ve artçı depremlerle riskin devam ettiği deprem sonrası dönemde kamuoyu ve yetkilileri ikincil afetler ve buna bağlı oluşabilecek halk sağlığı riskleriyle arama-kurtarma çalışmaları esnasında maruz kalınabilecek riskler hakkında uyardı. İskenderun Limanı'nda 6 Şubat günü başlayan yangının etkileri ne olacak? Yanan konteynerlerde ne olduğu yetkililer tarafından açıklama yapılmadığından henüz bilinmiyor. Havaya salınan kimyasalların yarattığı riske dair bilgiye de ulaşılamıyor. Bir an önce yanan maddelerin içeriklerinin açıklanarak olası sağlık riskleri hakkında kamuoyunun bilgilendirmesi acil bir halk sağlığı ve güvenlik meselesi. Benzer bir şekilde doğal gaz boru hattında yaşanan yangınla ilgili olarak da kamuoyuna yeterli bir resmi açıklama yapılmadı. Temiz Hava Hakkı platformundan yapılan açıklama şu şekilde. Deprem sırasında ve sonrasında yaşanabilecek... İkincil afetler, petrol ürünleri depolama ve dağıtım tesisleri, petrol rafinerisi, petrokimya sanayi, azot, gübre, soda, demir, çelik ve krom sanayileri, kerkük, yumurtalık, bakü, tiflis, ceyhan, petrol boru hatları, doğalgaz hatları ve afşin, elbiskan, İsken su gözü, tufanbeyli, hunutlu termik santralleri gibi yanma, patlama ve kimyasal çevre kirliliğine yol açma riski bulunan pek çok tesisi barındıran deprem bölgesinde, özellikle İskenderun körfezinde Çoklu bir kriz riski oluşmakta. Yangın, patlama ve sızıntı ile havaya salınan kimyasal maddelerin ve dumanın solunum yoluyla alınmasıyla bölgede pek çok akut ve kronik sağlık sorununun oluşması riski söz konusu. Bölgede devam eden artçı ve birincil depremler nedeniyle tehlikeli gazların ve yanıcı patlayıcı maddelerin bulunduğu, Diğer sanayi tesislerinde güvenlik kontrolleri yapılmalı. Herhangi bir sızıntı, atmosfere yayılım ve yangın riskine karşı gerekli önlemler alınmalı. Kamuoyu yapılan çalışmalarla ilgili şeffaf biçimde bilgilendirilmeli. 6 Şubat günü yaşanan depremler sonucu 10 bin civarında binanın yıkılmış olduğu bilgisi var. Bu binaların bir kısmı eski yapılar olduğu gerçeğinden yola çıkarsak, arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında, Asbest gibi tehlikeli maddelere ve yoğun partikül madde kirliliğine karşı en azından birinci derecede maruz kalan ekiplerin uygun nitelikli maskelerle donatılması gerekmekte. Hala göçük altında binlerce insanımızın bulunduğu ve kurtarma çalışmalarının zorlukla yürütüldüğü koşullarda kurtarma ekiplerimizin ve yöre halkının sağlık ve güvenliklerinin sağlanması ve yürütülen çalışmaların ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmeli diyor Temiz Hava Hakkı platformu. Profesör Doktor Naci Görür Erzincan Bingöl arasındaki fay'a dikkat çekerek burası yakında kırılabilir. Bir tarih vermek doğru değil ancak çok beklemeyeceğimizi düşünüyorum dedi. Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Naci Görür bu ülkede ebediyen yaşayacaksak deprem dirençli kentleri nasıl yaparız onu konuşalım. Benim kendime adadığım nokta bu dedi. Görür ayrıca Erzincan Bingöl arasındaki fay hattında riske dikkat çekti. Fatih Altaylı'nın teke tek programında sorulan, soruları yanıtlayan Profesör Dr. Gürür. Açıklamalarda öne çıkan başlıkları şöyle. Gerçekten bu olan olayları hazmedemiyoruz. Doğal felaket başımıza geldi demek pek de mümkün değil. Bu doğa olayının afete dönüştürmede bizlerin katkısı küçümsenmeyecek ölçüde maalesef. Bu depremi belki çok küçük hasarla atlatamayabilirdik ama depremi felaket olmaktan çıkarmış. Yerleşim alanları deprem direnci hale getirmeyi becermiş. Toplumlarda afet çok az sayıda can ve mal kaybıyla atlatılabilirdi. Ülkemizde yer bilimleri camiası hem sismologlar hem jeologlar hem yer bilimciler. Araştırmanın içinde olanlar, literatürü takip eden insanlarımızın mutabakat sağladıkları bir konu. Maraş depremi bizim için gelmekte olduğunu bağıran bir depremdi. Nene de ilk kez Elazığ depremi olduğu zaman başka arkadaşlarım da söyledi. Doğu Anadolu fayı uyandı diye her yerde söyledim. Bu ülkede gün geçmiyor ki 4 veya 4'ün üzerinde bir deprem olmasın. Maraş'taki depremi bekliyorduk. Çok komplike düşünüp bilim insanı pozlarına girmeye gerek yok. Doğrulu atımlı faylar enerjisini yüzde %20'sini uca doğru enerjisini bir miktar gönderiyor. Oralarda da en son deprem 1514'te gerçekleşmiş. Çok fazla sene geçmiş. Enerji birikmiş. Kırıldım kırılacağım noktasına geldi dedi profesör doktor Naci görür. İki büyük depremden sonra Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'ndeki sahil yolunda deniz seviyesi de yükseldi. İlçenin en işlek caddesi olan Mete İstanbul Bulvarı'na doğru deniz taştı. Sahil bandında deniz seviyesinin üzerindeki işletmeleri aşan sular bulvarı geçip sokak ve caddelere ilerledi. Bulvardaki siteler, banka ve iş yerleri tahliye edildi. Deprem sonrası kendilerini sokağa atan halk deniz sularının cadde ve sokakları basınca şaşkınlığa uğradı. İskenderun kaymakamlığı hasarlı evlere girilmemesi yönünde ve sahil kesiminde deniz taşması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölge halkını uyardı. Halk afet sonrası parklar... Kapalı sen pazarlarında kalmaya çalışıyor. İklim değişikliğiyle eriyen buzullarla sahil kentlerinin çoğu sular altında kalacak. Bu depremde yaşananlar acaba sadece depreme dayanıklı değil, iklim krizine de dayanıklı kentler inşa etmemize bir faydası olacak mı? Depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı etkilenen herkese sabır ve güç diliyoruz. Esen kalın.